Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Bugün bir resimli kitapla başlıyoruz programa. Kaplanı Sakın Gıdıklama. Ee, daha... Kapağına bakar bakmaz eğlenceli bir şeyler olduğunu hissettiren kitaplardan Kaplanı Sakın Gıdıklama. Mars'lık kitaptan çıktı kısa süre önce yazan Pam Pamela Butchardt, çizen Mark Butavan. Ee, Türkçesi de Burcu Ural Bur Kopan. Evet Burcu Ural Kopan'a ait. Ee, kapakta kocaman bir kaplan var ince bir ağaç dalının üstüne tünemiş gözleri kapalı memnuniyetsiz bir surat ifadesi var ve tam altında elinde bir kuş tüyü tutan küçük bir kız çocuğu var ve kaplanı sakın gıdıklama başlığıyla zaten kitapta olabileceklere dair bir fikir ediniyoruz öykümüzün kahramanı o kapaktaki kız çocuğu Ece Ece yerinde duramayan bir çocuk elinde değil sürekli hareket etmek istiyor ...ilk sayfalarda onun gününü nasıl geçirdiğini gösteren çizimler var. İşte yakınında bir kedi köpek ve küçük bir köstebek de var... ...ve onlar da aslında biraz dertliler bu durumda. Evde okulda babaannesine gittiğinde Ece sürekli bir şeyler yapıyor... ...ve sürekli ihtar alıyor. Hani hep şu dur otur sus yavrum denilen çocuklardan yani. Evet yani işte okulda öğretmeni yine at kuyruklarını boyamışsın diye kızıyor... Ee, yemekte bezelyelerini havaya atıp tuttuğu için bezelyelerle oynama diyor babası. At kuyruklarını boyamışsın derken at kuyruklarıyla yapıyor çünkü resmi. Evet. Aslında kendi açısından çok mantıklı bir Hı. şey yapıyor. Yani gayet e, yaratıcı ve özgür bir çocuk gibi düşünebiliriz. İşte babaannesinin örgüsüyle oynuyor uzun bir atkı örmüş babaannesi ve sökeceksin dur bırak çekiştirme diyor. Ee, yani Ece kendisi gibi bir çocuk. Olduğu gibi bir çocuk ama İnsanlar zaman zaman tepki gösteriyorlar. Günün birinde okulla birlikte e, sınıf olarak hayvanat bahçesini geziye gidiyorlar. Bütün çocuklar böyle el ele tutuşmuş. E, güzel güzel yani onlardan istenen beklenilen biçimde e, kurallara uygun biçimde hareket ederken arka planda Ece'yi görüyoruz yine oradaki bambulardan birini asılmış. Bambu da çok esnek bir bitki olduğu için bambunun ucunda sallanıyor çok eğlenceli. Ee, ve e, sürekli bir sonraki sayfada hayvanat bahçesinden Farklı farklı köşelerden sahneler bir aynı karede eş zamanlı olarak bir araya getirilmiş ve bütün sayfanın içinde koşturan, oynayan, hayvanları dürten bir, birer Ece görüyoruz. Yani neyi yapmazsınız hayvanat bahçesinde onları yapıyor. Evet e, ve öğretmenin ihtar cümleleri maymunlarla uğraşma, kaplumbağalara vurmak, tavus kuşunun tüylerini çekiştirme, işte ayının kulağına gitmiş bir ucu e, yapraklı bir dal sokuyor mesela gıdıklıyor. Ve kaplanları sakın gıdıklama diyor. Öğretmenin son uyarısı bu. Öğle yemeği vakti geliyor. Ece hiç memnun değil halinden. Çünkü çok sıkılıyor. Ee, sonunda arkadaşların arasından ayrılıyor yavaşça. Ve e, kuşların olduğu bölümden de geçerek ilerliyor. Elinde de bir kuşcuyu görüyoruz. Orada nasıl aldıysa artık o kuşcuyunu. Ve kaplanın bulunduğu yere geliyor. İşte kitaba e, adını veren kaptan kaptan diyorum kaplan. E, kapaktaki gibi o ağaç dalının üstüne tünemiş uyuyor. Ece'nin elinde kuş tüyü. E, neler olabilir bundan sonrasını tahmin ediyoruz zaten. Çift tarafa doğru açılan e, kanatlı sayfalar mı denir? Yani hı hı. dört sayfaya açılan bir resimle karşılaşıyoruz. E, o tüyün, incecik tüyün kaplana değdiği andan itibaren yaşanan olaylar bu dört sayfalık e, friz diyebiliriz. Uzunca bir resim şeridi Panoramik içinde. Panoramik bir resim. Ee, ve e, bir sürü hayvan olmaması gereken biçimde, olmaması gereken bir durumda. O haplan, gıdıklandığı için kükrüyor, küp, kükreyince domino taşı diyebiliriz. Domino taşı gibi her şey birbirine etkiliyor. Ve böyle yani işte tembel hayvandan gergedana. Evet hepsi bir birbirine giriyor. Tayga burada çok eğleniyor bu sahnede. Çünkü işte tembel hayvan düşüyor öbürü ona çarpıyor birbirini ısıranlar işte boynuzuyla çarpanlar yuvarlananlar, işte tırmalayan kapan. Bir kaos hayvan bahçesinde yani küçücük bir kuş tüyü nelere el neden olabilir. Burası çok eğlendiriyor Tayga'yı. Onun yaşıtları içinde çok eğlenceli keyifli oyunla dönüştürülebilecek bir sahne. Daha sonra tabi bu etkiler Ece'nin yaptığı hareketin etkileri devam ediyor. Hayvanat bahçesi sonraki sayfalarda da birbirine giriyor ve o kadar karışıyor ki ortalık bir noktada durum tersine dönüyor. Yani Ece bu karmaşadan rahatsız olup durun diye bağırıyor. Bağırdığı anda da herkes taş kesiliyor. Hani bir iki üç tıp oynarsın ya Aynen. öyle bir sahne bu. Yani bir önceki o iki sayfa önceki o hayvanları birbirine girdiği kaotik sayfanın ardından bir anda e, işler değişiyor, pozisyonlar değişiyor diyeyim. E, ve hikayenin sonunda Ece'yi e, en son artık kutup ayısının olduğu yöne doğru giderken görüyoruz. Ece eceliğinden vazgeçmiyor. E, bu kitapla ilgili bir sürü şey söylenebilir. Bir kere eğlenceli bir kitap küçük yaştaki okurlar için. Gerçekten eğlenceli bir okuma vaat ediyor bence. Ve görsel olarak da çok güzel. Başta da dediğim gibi kapakta çok renkli bir kapak tasarımı var. Kitabın içinde de ve o hayvanların birbirine girdiği sahne de çok eğlenceli figürler yaratmış çizer. Hayvanat bahçeleri üzerine konuşulabilir. Yani bu işin bir boyutu. Yani, Sonra, bu da ama tabii asıl konu... Asıl konu çocuğun diğer yetişkinler tarafından yani çok hareketli sürekli ket vurulmaya çalışılması Tabii ama o da şimdi yani ayının kulağını bir dal parçasıyla karıştırırsan tabii bunun bir sonucu var yani. Ya e, ama işi mizah kısmı o. ama yani ece gibi ee, hani ayının ya da kaplanı gıdıklamayıp da ama ece gibi sürekli böyle bu tip e, baskılamalarla karşılaşan çok fazla çocuk vardır. Yani ya da evet, herkes çocuk yerine koyabilecek mum çok gibi çocuk gibi durmasını vardır. ister genelde işte müzelere ya da kitap fuarına ziyarete gelirken de sıraya gir filan diye bağıran böyle öğretmenler vardır <gülüyor> ya hep de böyle o ses tonu. Evet. Ee, tanırsın yani. Evet tabii burada çok rahatsız edici bir şey var çocuklar açısından. Evet. Yani bu fikirden yola çıkarak bir e, kitap üretmişler e, bu ve bu ikilisi. E, ben hoşuma gitti. E, dediğim gibi eğlendiriyor. E, bir yandan işte e, görselleri yani kitap okuyup bitirdikten sonra tek tek oturup inceleyebileceğin e, kadar zengin e, sahneler tasarlamış yani geniş sayfaları açılan çift sayfa sahneler var ara ara. Bir de o dediğim dört sayfalık bölüm var. Okul öncesi e, resimli kitap arıyorsanız ilginç seçe güzel seçeneklerden biri yeni çıkan kitaplardan biri bu Kaplamı Sakın Gıdıklama Marsık kitaptan çıktı. Bu hafta e, 1dolarkitap.com'da e, bu yayını yayınladı Bu bant kaydını yayınladığımızda altına yorum bırakarak kitabı e, kazanabilirsiniz. Bir çekiliş düzenleyeceğiz. İstersen bir ara verelim. Tamam müzik evet, çalalım. Bu kadar hareketli bir çocuğun arkasından hareketli bir şey çalalım. Sherades'den Gimme the Funk. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap neyle devam ediyor ee, Kelime yayınlarından çıkmış bir kitap bu da Bitmemiş Hikayeler Kütüphanesi adlı bir kitap. Sachiko Kashiwaba tarafından yazılmış. Japonca aslında da Levent Toksos tarafından çevrilmiş. Ee, tabii Japonlar söz konusu olunca benim hemen e, antenlerim dikildi. Ee, uzun bir kitap bu. Dört bölümden oluşuyor. Bölüm adları güzel zaten. Önce, or önce oradan başlayayım. Kütüphaneye çıplak gelinmez. Yani ilk bölümün adı bu. Gece ulumak yasaktır. Peri çocuk olduğunu düşünmedim. Ve hayalet ile cadı arkadaş mı? Yani e, Bitmemiş Hikayeler Kütüphanesi'nin e, dört bölümünün başlıkları da bunlar. E, Momo e, hanım var. E, i̇şte işsiz kalıyor filan ve e, çocukluğunun doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği diyelim. Sonra da taşınmak zorunda kaldı. Kasabaya... Dönüyor bir şekilde onun da ayrı bir hikayesi var ee, ve oradaki artık e, ek bina olarak hizmet veren bir zamanlar asıl kütüphane olan binada kütüphaneci olarak çalışmaya başlıyor. Çocukken kendisinde gidip kullandığı kütüphane işte yeni Hı -hı. bir kütüphane yapılmış artık kasabada Hı -hı. büyümüş zaten bildiği gibi değil artık eskisi gibi değil çok daha büyük bir yere dönüşmüş ee, kütüphanede çalışmaya başlıyor ve e, derken bir gün. Yani kütüphanedeki ilk gününde daha doğrusu <gülüyor> zor da bir müdürü var. Kimse de tutunamıyor kütüphanede bir şekilde. Ee, i̇şte iki ayda üç kişi de vazgeçmiş buradaki işinden. Kütüphanedeki ilk gününde ikinci katta dolaşırken, çocuk kitaplarının olduğu bölümde dolaşırken... E, ...böyle sarı bukleli saçları olan, mavi gözlü, çıplak bir, bir tek bir şey, üstünde don olan bir adamla karşılaşıyor kütüphanede... <gülüyor> e, Tabi hani bu çok normal sayılabilecek bir durum değil. O da ona göre tepkiler veriyor filan. Ama sonunda bunun, bu kişinin çıplak kral olduğunu anlıyoruz. Aa. Masal kahramanı çıplak kral. <gülüyor> e, meyer bir şekilde e, kitaptan çıkıp e, kütüphanenin içinde e, dolaşmaya başlamış. Ama bir derdi var. Yani aslında buna neden olan başka bir durum var. E, çünkü çıplak kral e, bir zamanlar, kitabını kütüphaneden sürekli ödünç alıp hastanedeki hasta odasında okuyan çocuğun hikayesini merak ediyor. Ona ne olduğunu merak ediyor. Ona ne olduğunu öğrenmek istiyor ve Momo hanımdan da e, onun hikayesini bulmasını istiyor. Şimdi Momo kütüphanedeki ilk günü işte zorla iş bulmuş, artık yaşı geçkince bir insan hani tekrar bir iş bulma olasılığı da çok yok falan hani zor bir durumda. Müdüre de hani zorla gülümser. Bu hani şey vardır ya Japonlar hep gülümserler ya. Her durumda yani onu mesela çok iyi anlatıyor bu kitap. Ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin bir şekilde gülümsemeye devam ediyor. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu da hissediyoruz bir anda. Ve e, Çıplak Kral'ın e, bir zamanlar çocukken kendisini okuyan e, kişiye ulaşmasını sağlıyor. İlk hikaye bu. O yüzden kütüphanede çıplak gezilmez hı hı. ilk hikaye. E, fakat e, olaylar böyle bitmiyor tabii yani. Tam kral rahatladı falan diyoruz ama kendi masalına dönemiyor kral bir türlü. Ah. Kitabına dönemiyor. Bir tane aracı bir kitap var. Yani kit kralın dahil olduğu kitabın nerede olduğunu bilmiyoruz. Kralın içinden çıktığı kitabın nerede olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Kırmızı kapaklı eski bir kitap var. Hani artık üzerindeki mühür bile silinmek üzere. O kitap bir e, kapı görevi görüyor. Ve o kitap üzerinden girip çıkıyor. Çıplak kral o kitaba girip çıkıyor yani. Ve e, kralın geri dönemediğini öğrendiğimiz sahnede e, bölümde olaylara bir kurt karışıyor. Kırmızı başlıklı kızdaki i̇lk, kurt. İlk kanaat mi? bu oluyor ama hayır o değil. Yedi oğlak ha. masalındaki evet. e, kurt kral, kurt kral lobo geliyor ve tabii ki ulumaya falan başlıyor. Yani işler daha da karışıyor. E, bütün böyle yakın çevreden başlayarak böyle bir çember şeklinde bütün kasabadaki köpekler ulumaya başlıyor bir süre sonra filan. <Gülüyor> Ee, ve onun da bir derdi var. O da benzer bir şekilde çıplak kral gibi okurunu arıyor. Okurunu arıyor. Merak ettiği, kafasına takılan bir okur var. Onun ne olduğunu mutlaka ve bu e, bu arada bu kişilerin de her birinin birer hikayesi var. Yani kitabın güzel yanı bize e, masal kahramanlarının bakış açısından sıradan bir okurun hikayesini anlatıyor olması. Tabii ki onların da başlarında bazı dertler var filan. Aslında kitabın ...hani nasıl diyeyim eski bir üslubu var. Yani burada şeye baktım... ...ilk baskısı e, 2010 yılında yapılmış... Japonya'da hı hı. Ama... E, ...üslup çok eski bir üslup. Yani nasıl anlatayım bunu... ...mesela bir takım açıklamalar yaptırıyor... E, kahramanlarını ...sonra da o kahramanların... Birer, ...bir açıklama yaptığını söylüyor bize mesela. Hani hı hı. böyle bir üslup. Her şeyi anlatmaya çalışan bir üslup. Ya da işte... E, belki de onun bildiği gibi anlatması için onu cesaretlendirmeliyiz der gibi ellerini kaldırdı diyor mesela. Yani bir, bir karakterin kaldırma. ellerini böyle kaldırması nasıl gerçekleşebiliyor? Gerçekten hani bilemiyorum yani ama böyle bir üslubu var. Japonlara has bir şey olabilir mi? Ben Yo, yani Japon Türk yani. edebiyatı hiç bilmiyorum. O yüzden Yok yani bir öyle bir şey olduğunu bir sanmıyorum. Başka kitaplarda da okuduk yani aslında bir kitapta anlatmıştım Japonca Japon e, hikayeler, hikayeler. Evet, Japonya'dan hikayeler. Onda böyle bir üslup yoktu ama bu, bu yazarın, e, Sachiko Kaşivaba'nın e, üslubu böyle bir şekilde. Ve e, hikaye gelişiyor. Benim için en çarpıcı olan yanlarından birisi işte okurun hikayesini bize hmm. anlatıyor olması kahraman üzerinden ama... ...özellikle üçüncü hikaye benim için çok çarpıcıydı. E, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peri çocuk olduğunu düşünmedim adlı hikayenin. Peter Pan mı bu da? Hayır değil. Amo Chanako diye bir Japon masalından hmm. gelen bir e, karakter... O da birini arıyor, bir çocuğu arıyor. Ama o çok yakın zaman, daha bir iki yıl önce kendisine ödünç almış birisini arıyor. Hı hı. Ee, o çocuğu buluyorlar. Fakat daha doğrusu çocuğu aramaya başladı zaman bu çocuğun kaybolduğu haberiyle karşılaşıyor. Bu haberlere filan çıkıyor televizyonda hı falan. Hı. Çocuk kayboldu, nerede bir Herkes onu aramaya başlıyor. Sonunda çocuk bulunuyor. Ve e, anlıyoruz ki çocuğun annesiyle babası aslında geçinemiyorlar. Fakat işte o Japon gülümsemesi, çocuğumuz. ...bir anneye bir babaya sahip olsun... ...bir yuvada bir aile ortamında büyüsün diye... ...birbirlerine katlanıyorlar sürekli gülümseyerek... ...sürekli gülümsüyorlar bu arada... ...hani böyle aileler var ya yani... Hı hı. ...bu ara, bu da tabii çocuk buna dayanamıyor... ...bu arada çok sevdiği bir e, kiş, yerden taşınmışlar... ...yeni taşınmışlar buraya... ...ve orada geride bir nine bırakmış... ...yani aslında gerçek ninesi değil ama... ...çok sevdiği bir Sasayama nineyi bırakmış... Ve ona ulaşıyor Onun yanına geri kaçmış meğer. Hı hı. Orada buluyorlar ve onu buldukları sahnede e, bu masal kahraman çocuk e, şeyden çıkıyor, kitaptan çıkıyor ve çocuğun elini tutuyor. Bu arada annesi babası geliyor ve çocuk orada bütün derdini veriyor Ondan aldığı güçle. Hı hı. Ve bu masal kahramanının özelliği bizim bildiğimiz e, hani nasıl söyleyeyim kötü çocuk aslında masallardaki. Hı. Birazcık hani bu e, aklı başında çocuk modeli değil. Hı hı. Ve orada çok önemli diyaloglar var. Mesela Sasayama yine ona demiş ki birazcık da kötü davranabilirsin. Annenle babanı hoş tutmak için bu kadar da iyi olmak, buna katlanmak zorunda değilsin. Ama o da diyor ki üçümüz bir arada olabiliyoruz böylece. Ben böyle davrandığım sürece. Onlar da zaten böyle davranıyorlar falan. İnanılmaz, ya yani bence çok çarpıcı. Hı hı. Sadece o öykü için e, bu kitap okunabilir. E, peri, çocuğu, peri çocuk olduğunu düşünmelim diye. Ve masal kahramanından o kötü karakterler, hani bizim... Okurlarımızın hep vardır ya işte bana ne deyince karakter bana ne dedirtmiyorum ben bu değiştirip okuyorum filan. Aslında mas e, kitap karakterlerinin e, nasıl destek olabileceğini hı hı. bir çocuğa ona nereden bağlanabileceğini de çok iyi anlatan bir öykü. E, Bitmemiş Hikayeler Kütüphanesi Sachiko Kashiwaba tarafından yazıldı. Levent Toksos tarafından e, Japoncadan çevrilmiş bir kitap. Kelime yayınlarından çıkmıştı. E, şiddetle tavsiye ediyorum özellikle üçüncü öyküyü. Evet çok güzelmiş. Ee, bu haftalık bu kadar. Hı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Taygacığım bugün hangi kitabı okuyalım? E, Kuru Kafa Hı. Ailesi. Kuru Kafa Ailesi. Bu Hı -hı. Kapı Komşumuz Korsanlar kitabındaki Kuru Kafa Ailesi değil mi? Evet. Ama bunlar başka kitaplar galiba. Evet. Bunlar o resimli kitaptı. Kapı Komşumuz Korsanlar. Bunlar e, resimli bu kitap... Tane... Hı. Resimli kitap. Resimli mi? onda da resimler var. Doğru söylüyorsun ama bunlar sanki e, daha böyle roman gibi kitaplar, değil mi? <gülüyor> Romanı geldi yani. Evet. Roman. Adları ne kitapların? Kuru eee ka Kuru Kaf ailesi. La Hayalet Gemi ve Lanetli Mağara. Hı -hı. Ha, ne'ler var bu kitapta? Bun, ama bunda e, Hayalet korsanlar var burada. Ya. Evet. Ee, ne yapıyorlar hayalet korsanlar? Burada koru kafa ailesi geliyor. Nereye geliyorlar? Bir tane gemiye mi yanaşıyorlar? Hayır, kıyıya yanaşıyorlar. Ha, sonra? Dolunay. Burada... Dolunay da var, evet. E, kuru kafa bayraklı bir kale var. Hmm. Bu birisinin kayığı. Anladım. Peki sonra neler oluyor? Sonra bu müzenin ım, bekçisi gö acaba? Görevlisi. görevlisi. <gülüyor> Müze görevlisi. Peki. E burada soygun oluyor. Ah birileri müzeyi mi soyuyor? Evet. Oo e. Ee? Bu görevli, e, o yakalayamıyor mu soygun yapanları? Hayır, e, hmm. kurtarma ekranına bakıyor hiç kimse yok. Ha kurtarma ekranı anladım. Kimseyi göremiyor orada. Yani bu güvenlik hmm. kameralarının e, gönderdiği görüntülere bakıyor ama kimseyi göremiyor. Evet. Sonra, sonra devamını okudun mu bu kitabın? Sonra. Işıkla bakıyor. Sonra... Korsanları görüyor sonra. Evet korsanlar. Bunlar o yoksa kameralar göremediğine göre... ...yoksa bunlar hayalet korsan mı? Evet. Oo. Burada e, taş kafa var burada. Aa evet. Burada dinozor iskeleti var. Evet müzede bir sürü dinozor iskeleti var yoksa? Şurada evet. da başka bir şeyler görüyorum. Sonra... Bunlar soygun Bazı soygunlar bunlar Öyle mi? Hı -hı. Peki Bunlar polis Bunlar Aha. da kötü insanlar Oradakiler anladım Hı -hı. Sonra Bunlar kadınlar Aha. Korsan kadın bunlar Peki olayı kim çözüyor? Nasıl buluyorlar müzede soygun yapan kişileri yakalayabiliyorlar mı? Bunlar bu, yemek yiyorlar. Hı hı. Bizim kuru kafa ailesini görüyoruz artık galiba. E bunlar polis. Tamam. Onlar yakalamaya mı çalışıyor? Evet. Anladım. Pek maceralı bir kitapmış. Peki bunda ne oluyor lanetli mağarada? E burada korsanlar ee, duruyorlar sadece. Tamam. Gidiyorlar yani yolda. Tamam. Diğer kitaptan da bahsedelim mi? Bundaki olay çok heyecanlıymış. mı? gidiyorlar. Ha, devam edeceksin ona sen. Peki. Evet. Sonra bu adam git, gitmiyor ama bunlar bu kadının evine gidiyorlar ve yardım edebilir miyim diyorlar. Hayır diyor. Kim bu... ki o kadın? Adını unuttum. Bayan Pinky yazıyor burada o mu? Evet. Hı. Köpeğin evet Köpeğin adı da minnoşmuş. Sonra Taygacığım bir şey söyleyeceğim. Bu kitap daha çok uzun. Bütün macerayı anlatmayalım istersen. Sonra gidiyorlar. Anahtar istiyor. Gemi geliyor. Peki bir şey soracağım. Bir tane bir korsan vardı. Kaytan Sakal. Evet, o bu sonra, kitapta mı? Evet. Nerede Kaytan Sakal? Sonra gidiyorlar. Sonra gidiyorlar. Tamam. Geliyor. Fırtına mı olmuş? Tamam. Evet fırtına oluyor. Kaytan sakal nerede? Ay böyle gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Peki Taygacım Sonra... Kaytan sakal da söyleyebilir misin nerede? Evet, göremedik. Tamam bu Sonra... kitap çok uzun olduğu için tabi bunu hepsini anlatmaya kalkarsan. Sonra gidiyorlar. Hı -hı. Bu Kaytan sakal. Oo işte Kaytan sakal da çıktı ortaya. Sonra gidi. O mu Hı -hı. soymuş müzeyi? Evet, o suyo. Ha, peki kuru kafa ailesi mi onu yakalıyor? Evet. Sonra müzeden evet. çaldıklarını geri alabiliyorlar mı? Evet. Aa, kitap iyi de bitiyormuş, tamam o Röpecim, zaman. Babacığım, Hı. E, bu korsan görevlisi e, ve bunu yakalayacak. Hay Allah, macera bitmedi yani oralarda. Baya zorlu evet, bir mücadele sonra oluyor gidiyor. galiba. Ha. Evet. İşte bu da mı kaytansakal? Evet. Tamam. Kitabın sonunu da anlattık aslında. Kaytansakal e, bu gidiyor sonra kaytansakal bunu yakalıyor. Aa gördüm ama kurtulacak değil mi sonra? Hı <gülüyor> hı. Tamam. O zaman şimdi bir sonra hoşça diye şuna basalım mı Taygacığım? Sonra Sonra babaları tamam. geliyor ve kurtuluyorlar. Ne tamam. Şimdi hoşça kal diyelim ve düğmeye basalım. Ama bunu da Ama onu biraz sonra tamam mı? Ben şimdi hoşça kal sen... diyelim. Taygacığım hoşça kal deyip düğmeye basar mısın? Ben... Hoşça deyip düğmeye basar mısın? Hoşça kal. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesruanlar Banu Aksoy ve Yiğitray Karakeçik Kitap Dostu sizin okulu sundu